85 Mübarek geceler. Mübarek geceler İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. Kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü, öğle namazı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zamandır. Yalnız, arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir. Bu geceleri ihya etmeli, yani Kaza namazları kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua, tövbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek günah işlememekle olur. Riyadun Nasihin kitabının 172. sayfasında buyuruyor ki: İmam-ı Nevevi Esker kitabında diyor ki, gecenin 12 kısmından bir kısmını, bir saat kadar ihya etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir. İbne Abid'in birinci cilt 461. ve üçüncü cildin 289. sayfelerinde de bu konuda bilgi verilmiştir. Hakiki manzume de diyor ki, fıkıh kitaplarında saat demek bir miktar zaman demektir. İmamı Nevevi, Şafi'i mezhebinde müçtehittir. Hanefilerin de geceleri böyle ihya etmeleri uygun olur. Müslümanların on mübarek gecesi vardır. 1- kadir gecesi. Ramazan şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. İmamı Şafi'i Rahmetullahi Teala aleyh 17. İmam hazam Ebu Hanife 27. gecesi olması çok vakii olur dedi. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında arayınız denildi. Kur'an-ı Kerim'de methedilen en kıymetli gecedir. Kur'an-ı Kerim Resulullah'a bu gece gelmeye başladı. 2. Arefe gecesi. Arefe günüyle Kurban Bayramının birinci günü arasındaki gecedir. Zilhicce ayının dokuzuncu ve onuncu günleri arasındaki gecedir. Arefe günü bin ihlas okumanın çok sevap olduğu 357. sayfede yazılıdır. 3. Fıtır Bayramı Gecesi. Ramazan Şerif ayının son günü ile bayramın birinci günü arasındaki gecedir. 4. Kurban Bayramı Geceleri Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelerdir. Bu üç güne eyyâmi nahr denir. 5. Mevlit Gecesi Rebî-ül ayının on birinci ve on ikinci günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafa aleyhisselamın doğduğu gecedir. Miladın 571. senesinde doğdu denilmektedir. Bu gece Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Bu gece o doğduğu için sevinenler af olur. Bu gece Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem tevellüdü zamanlarında görülen halleri Mu'cizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Kendileri de anlatırdı. Bu gece, esâb Kiram, kirâm radıyallâhu anhüm de bir yere toplanıp okurlar, anlatırlardı. 6. Berat Gecesi Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani on dördüncü günü ile on beşinci günü arasındaki gecedir allah Teala ezelde hiçbir şey yaratmadan önce her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi bu gece meleklere bildirir. Kur'an-ı Kerim, levh mahfuza bu gece indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece çok ibadet, çok dua ederdi. 7. Miraç Gecesi Recep ayının 27 gecesidir Miraç Merdiven demektir Resulullah'ın göklere çıkarıldığı bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir Mekke ahalisi iman etmiyor Müslümanlara çok sıkıntı veriyordu İşkenceye başlamış işi azdırmışlardı Resulullah çok üzüldü Hicretten bir yıl önce 52 yaşındaydı Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitti. Taif halkına bir ay nasihat eyledi. Hiç kimse iman etmedi. Alay ettiler, işkence yaptılar, yuhaladılar. Çocuklar taşa tuttular. Ümmitsiz, üzüntülü, yorgun, geri dönerken, mübarek bacakları yaralandı. Zeyd'in başı kan içinde kaldı. Çok sıcak bir saatte, Yol kenarında bitkin halde oturdular. Orada bulunan bağ sahibi, Rebia oğulları, zengin Utbe ve Şeybe adında iki kardeş, köleleri Addas ile birer salkım üzüm gönderdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzümü yerken besmele okudu. Addas radiyallahu taala anh o zaman Hristiyan idi. Bunu işitince şaşırdı. Yıllarca buralardayım. Kimseden böyle söz duymadım. Bu nasıl sözdür?" dedi. Resulullah, "Sen neredensin?" buyurdu. Addas, "Nineveliyim." dedi. Resulullah, "Yunus Aleyhisselam'ın memleketinden imişsin." buyurdu. Addas, "Sen Yunus'u nereden tanıyorsun? Onu buralarda kimse bilmez." dedi. Resulullah, o benim kardeşimdir. O da benim gibi peygamber idi buyurdu. Addas, bu güzel yüzün, bu tatlı sözlerin sahibi yalancı olmaz. Ben inandım ki, sen Allah'ın resulüsün dedi. Müslüman oldu. Ya Resûlallah, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yıllarca bu zalimlere, bu yalancılara kulluk ediyorum.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 Resulullah tebessüm buyurdu. Şimdi efendilerinin yanında kal. Az zaman sonra adımı her yerde işitirsin. O zaman bana gel buyurdu. Bir müddet istirahat edip yaralarını, kanlarını sildiler. Mekke'ye yürüdüler. Karanlıkta şehre girdiler. Her taraf düşman idi. Gidecek bir yer yoktu. Birkaç ay Mekke'de çok sıkıntılı geçti. Bir gece, Recep ayının 27. gecesi, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmühani'nin, Ebu Talib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümmühani, o zaman iman etmemişti. Kimdir o? dedi. Resulullah Amcan oğlu Muhammed'im sallallahu teala aleyhi ve sellem, kabul edersen, misafir geldim buyurdu. Ümmühani, Radiyallahu Teala anha senin gibi doğru sözlü, emin, asil, şerefli misafire can feda olsun. Yalnız teşrif edeceğinizi önceden bildirseydiniz bir şeyler hazırlardım. Şimdi yedirecek bir şeyim yok." dedi. Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem "Yiyecek içecek istemem. Hiçbiri gözümde yok."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 Büyük yüz karası olurdu. ümm Hanî düşündü. Bunun Mekke'de düşmanları çok. Hatta öldürmek isteyenler var. Şerefimi korumak için sabaha kadar onu gözeteyim, dedi. Babasının kılıncını alıp evin etrafında dolaşmaya başladı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem o gün çok incinmişti. Abdest alıp Rabbine yalvarmaya, Af dilemeye, kulların imana gelmesi, saadetete kavuşmaları için duaya başladı. Çok yorgun, aç, üzüntülüydü. Hasır üzerine uzanıp uyuyiverdi. O anda Allahü Teala Cebrail Aleyhisselama, Sevgili peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde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 Onun nazik kalbinin yaralarını ben gidereceğim buyurdu. Cebrail aleyhisselam bir anda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Mışıl mışıl uyuyor gördü. Dürtmeye uyandırmaya kıyamadı. İnsan şeklindeydi. Mübarek ayağının altını öptü. Bu şekilde Resulullah'ı uyandırdı.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 Ey peygamberlerin efendisi! iyilikler menbağı, üstünlükler kaynağı olan şerefli peygamber! Rabbin sana selam ediyor. Hiçbir peygambere, hiçbir mahlûkuna vermediği nimeti sana ihsan ediyor. Seni kendine davet ediyor. Lütfen kalk, buyur gidelim dedi. Kâbe yanına geldiler. Orada bir kimse geldi. Göğsünü yardı, kalbini çıkardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Yine yerine koydu. Sonra cennetten gelen Burak adındaki beyaz hayvana binip, bir anda Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya geldiler. Cebrail aleyhisselam kayayı parmağı ile deldi. Burak'ı oraya bağladı. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları insan şeklinde oradaydı. Cemaat ile namaz için, Adem, Nuh, İbrahim peygamberlere, imam olmalarını sırayla söyledi. Hiçbiri kabul etmedi. Özür dilediler. Kusurlu olduklarını söylediler. Cebrail aleyhisselam, Habibullah'ı ileri sürdü. Sen varken, Başkası imam olamaz dedi. Namazdan sonra mescitten çıkıp, Bilinmeyen bir mirac ile, Bir anda, yedi kat gökleri geçtiler. Her gökte bir büyük peygamberi gördü. Cebrail aleyhisselam, sidrede kaldı ve kıl kadar ilerlersem, yanar yok olurum dedi. Sidretül münteha, altıncı gökte bulunan büyük bir ağaçtır. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, cenneti, cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Refref adındaki bir cennet yaygısı üstünde olarak kürsi, arş ve ruh alemlerini geçip bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu Hiçbir mahlukun bilemeyeceği Anlayamayacağı nimetlere Kavuşup bir anda Kudüs'e ve oradan Mekke-i Mükerreme'ye Ümmihani'nin evine geldi Yattığı yer henüz Soğumamış, leğendeki Abdest suyunun hareketi durmamış idi. Dışarıda dolaşan Ümmihani Radıyallahu teâlâ anha Uyuklamış bir şeyden Haberi olmamıştı Kudüs'ten Mekke'ye gelirken, Kureyş'in kervanına rastladı. Kervandaki bir deve, ürktü, yıkıldı. Sabah olunca, Kâbe yanına gidip, miracını anlattı. İşiten kâfirler alay etti. Muhammed, aklını kaçırmış, iyice sapıtmış dediler. Müslüman olmayan niyeti olanlar da vazgeçti. Birkaçı sevinerek, Ebu Bekrin evine geldi. Çünkü, bunun akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccar olduğunu biliyorlardı. Kapıya çıkınca hemen sordular: "Ey Ebabekir, radıyallahu talaan, sen çok yere Kudüs'e gittin geldin. İyi bilirsin. Mekkeden Kudüs'e gidip gelmek ne kadar zaman sürer?" dediler. Ebubekir radıyallahu talaan, "İyi biliyorum, bir aydan fazla" dedi. Kafirler. Bu söze sevindi. Akıllı, tecrübeli adamın sözü böyle olur, dediler. Gülerek, alay ederek ve Ebu Bekr'in radıyallahu teâlâ anh da kendi kafalarında olduğuna sevinerek, senin efendin Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı diyerek, Ebu Bekre sevgi, saygı ve güvenç gösterdiler. Ebu Bekr radıyallahu anh, Rasulullah'ın mübarek adını işitince, ''Eğer o söylediyse, inandım, bir anda gidip gelmiştir.'' deyip içeri girdi. Kafirler neye uğradıklarını anlayamadı. Önlerine bakıp gidiyor ve, ''Vay canına, Muhammed ne yaman büyücüymüş, Ebu e sihir yapmış.'' diyorlardı. Ebu Bekir, radıyallahu teâlâ Hemen giyinip Resulullah'ın yanına geldi. Büyük kalabalık arasında yüksek sesle "Ya Resulallah, miracınız mübarek olsun. Allahü Teala'ya sonsuz şükürler ederim ki bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdi. Parlayan yüzünü görmekle kalpleri alan Ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdi. Ya Resûlallah, sallallahu teala aleyhi ve sellem, Senin her sözün doğrudur, inandım, canım sana fedâ olsun, dedi. Ebu Bekir'in sözleri, kâfirleri şaşırttı. Diyecek şey bulamayıp dağıldılar. Şüpheye düşen, imanı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Ebubekr'e Sıddık dedi. Bu adı almakla bir kat daha yükseldi. Kafirler bu hale çok kızdı. Müminlerin kuvvetli imanına, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem her sözüne hemen inanmalarına, onun çevresinde pervane gibi toplanmalarına dayanamadılar. Rasulullahı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, mahçup, mağlûb etmek için, imtihan etmeye yeltendiler. Ya Muhammed aleyhisselam Kudüs'e gittim diyorsun. Söyle bakalım, mescidin kaç kapısı, kaç penceresi var, gibi şeyler sordular. Hepsine cevap verirken, Hazreti Ebu Bekir, öyledir ya Resûlallah, öyledir ya Resûlallah derdi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, edebinden, hayasından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. Buyururdu ki, Mescid-i Aksa'da etrafıma bakmamıştım. Sorduklarını görmemiştim. O anda Cebrail aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Televizyon gibi, görüyor, sayıyordum sorularına hemen cevap veriyordum. Yolda develi yolcular gördüğünü söyledi. İnşallah çarşamba günü gelirler buyurdu. Çarşamba günü güneş batarken kervan Mekke'ye geldi. Fırtına eser gibi olduğunu, bir devenin yıkıldığını söylediler. Bu hal müminlerin imanını kuvvetlendirdi, kâfirlerin düşmanlığını arttırdı. Ruhül Beyan'da. Tefsir-i Hüseyini'den alarak ve Bahir'de imamlığı anlatırken diyor ki: Resulullah'ın Mekke'den Beytül Mukaddese götürüldüğüne inanmayan kafir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise dal ve müptedîhi olur. Yani sapık olur. 8. Recep ayı ve Regaip gecesi. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli olmaktadır. Regaib gecesinin kıymeti çeşitli hadis-i şerifler ile bildirilmiştir. İslam ahlakı kitabının 430. sayfasına bakınız. Recep ayı Adem Aleyhisselam'dan beri kıymetliydi. Bu ayda muharebe etmek günah idi. Her ümmet bu aya saygı gösterirdi. Recep demek, müreccep, muazzam, muhterem, kıymetli demektir. Farisi, Eni Sülvaiz'in kitabında diyor ki, İsa aleyhisselam zamanında bir genç, güzel bir kıza tutulmuştu. Ona kavuşmak için çırpınıyordu. Nice zaman sonra söz aldı. Bir akşam, Odada buluştular, soyundular. Genç, pek sevinçliydi. Ansızın pencereden hilali, yeni ayı gördü. Bu hangi aydır dedi. Kız, Recep deyince, genç toparlandı, giyindi. Kız şaşırıp, ne oluyorsun dedi. Genç, babalarımdan işittim. Recep ayında günah işlenmez. Bu aya saygı gösterilir deyip, Özür diledi ve evine gitti. Allahü Teala İsa aleyhisselama vahiy gönderip olanları bildirdi. Bu genci ziyaret et, selamımı söyle buyurdu. Genç, Recep ayına gösterdiği bir saygı için büyük bir peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem kendine gönderildiğine sevinerek iman etti. İyi bir mümin oldu. Recep ayına gösterdiği bir saygı sebebiyle, iman şerefine kavuştu. 9. Muharrem Gecesi Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların Kameri yılbaşı gecesidir. Müslümanların Şemsi yılbaşı gecesi ise, Efrenci Eylül ayının yirminci gecesidir. Muharrem ayı, İslam Kameri senesinin birinci ayıdır. Muharrem ayının birinci günü Müslümanların kameri senesinin birinci günüdür. Kafirler kendi yılbaşıları olan Ocak ayının birinci gecesinde Noel Baba yapıyorlar. Güya Hristiyan dininin emrettiği küfürleri işliyorlar. Bu gecede tapınıyorlar. Müslümanlar da kendi senebaşı gecelerinde ve günlerinde müsafaha ederek mektuplaşarak tebrikleşir. Birbirlerini ziyaret eder, hediye verirler. Sene başını mecmua ve gazetelerle kutlarlar. Yeni senenin birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri, akrabayı, alimleri evinde ziyaret edip dualarını alırlar. O gün bayram gibi temiz giyinirler. Fakirlere sadaka verirler. 10. Aşure gecesi Muharrem ayının 10. gecesidir. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biridir. Aşure bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü Teala birçok duaları Aşure günü kabul buyurdu. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul olması, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufandan kurtulması, Yunus Aleyhisselam'ın Balığın karnından çıkması, İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'un ateşinde yanmaması, İdris Aleyhisselam'ın diri olarak göğe çıkarılması, Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'a kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkması, Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulması, Musa Aleyhisselam'ın kızıl denizden geçip Firavun'un boğulması ve İsa Aleyhisselam'ın viladeti ve Yahudilerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması hep aşure günü oldu. Nuh Aleyhisselam gemide aşure tatlısı pişirdiği için, Müslümanların muharremin 10 günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Muhammed Aleyhisselam ve ashabı kiram radıyallahu anhum icmaen böyle yapmadı. Bugün Aşure pişirmeyi ibadet sanmak bid'attir, günahtır. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, ehli sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak sevap olmaz, günah olur. O gün Herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir. İbne Abidin 5. cilt 276. sayfede diyor ki: Kirpiklere sürme çekmek sünnettir. Fakat bunu yalnız Aşure günü yapmak haramdır. Hz. Hüseyin radıyallahu an o gün şehit oldu diyerek matem tutmak Dövünmek de bidattır, günahdır şihler Hazreti Hüseyin için matem tutuyorlar Hazreti Hüseyini Hazreti Ali'nin oğlu olduğu için tapınırcasına övüyorlar Ehli Sünnet ise onu Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem torunu olduğu için çok seviyoruz İslamiyette matem tutmak yoktur Müslümanlar yalnız Aşure günü matem tutmaz Kerbela faciasını hatırlayınca, her zaman üzülür, kalpleri sızlar, gözleri kan ağlar. İslamiyet'te matem tutmak olsaydı, aşure günü değil, Resulullahın Taif'te mübarek ayaklarının kana boyandığı ve Uhud'da mübarek dişinin kırılıp, mübarek yüzünün kanadığı ve vefat ettiği gün matem tutulurdu. Yukarıdaki on geceden, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci gecelere kandil geceleri denir. Yukarıda bildirilen on geceden başka, fıtır bayramının diğer geceleri, zilhicce ayının ilk on geceleri, muharremin ilk on geceleri ve her cuma ve pazartesi gecesi de mübarektir. Şen Bilali, rahmetullahi teâlâ aleyh, İmdadül Fettah kitabında, bu gecelerin faziletlerini uzun yazmıştır. Aşağıdaki hadis i şerifler, muhtelif kitaplarda yazılıdır. 1- Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe reddolmaz. Fıtır bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri, Şaban'ın on beşinci berat gecesi, ve arefe gecesi Kadir gecesi birçok hadis-i şeriflerde bildirildiği için burada da bildirilmeye lüzum görülmemiştir. 2. Allahü Teala ibadetler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca bir senelik oruç, nafile oruç sevabı verilir. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih, tehlil ve tekbir ediniz. 3- Bir Müslüman, terviye günü oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü Teala onu elbette cennete sokar. 4- Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü arefe, allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. 5. Arefe gecesi ibadet edenler, cehennemden âzâd olur. 6. Arefe günü oruç tutanların, iki senelik günahları affolur. Biri, geçmiş senenin, diğeri, gelecek senenin günahıdır. Arefe, zilhiccenin dokuzuncu günüdür. Başka günlere arefe denmez. 7. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. 8. Recep Allahü Teala'nın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene Allahü Teala dünyada ve ahirette ikram eder. Abdülkadir Geylani'nin Rahmetullahi aleyh. Arabi Fütuhul Gayb kitabının ve bunun Abdülhak Dehlevi Farisi şerhinin 1313 Hindistan baskısı 274. sayfede Ali radıyallahu an aşağıdaki hadisi şerifi haber verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki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 Büyük alim, hadisi i şerîf mütehassısı Abdülhak Dehlevi, rahmetullâhi âleyh, bu kitabı farisi şerh ederken buyuruyor ki, Bu hadisi i şerif, farz boşlarını kaza etmeyip de sünnetleri ve nafileleri kılanların boş yere uğraştıklarını bildirmektedir. Çünkü farz ve vacip olmayan namazlara nafile namaz denir. Farzlarla birlikte kılınan nafilelere müekked sünnet namazlar denir. Farzla birlikte kılınması bildirilmeyenlere zevahit sünnet namazları denir. 9. Recebin ilk cuma gecesini ihya edene, saygı gösterene Allahü Teala kabir azabı yapmaz. Dualarını kabul eder. Yalnız yedi kimseyi affetmez.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 Bunlar bu günahlardan vazgeçmedikçe, tövbe etmedikçe duaları kabul olmaz. Ananın, babanın, kocanın, hiç kimsenin, İslamiyete uymayan emri dinlenilmez, yapılmaz. Fakat anaya babaya yine tatlı söylemek, onları incitmemek lazımdır. Ana baba kafir ise onları kiliseden, meyhaneden, sırtta taşıyarak bile geri getirmek lazımdır fakat oralara götürmek lazım değildir. İbni Abidin rahmetullahi i aleyh, beşinci cilt, 269. sayfede buyuruyor ki, Anayı, babayı ve kadının zevcini, atlarıyla çağırması, tahrimen mekruhtur, küçük günahtır. Tazim ile, saygı anlatan kelimeler ile ve yanına giderek çağırmaları lazımdır. Uzaktan, Yüksek sesle çağırmamalıdır. 10- Cebrail aleyhisselam bana geldi. Kalk, namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü Teala affeder. Yalnız müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasisleri, alkollü içki içenleri, Faiz yiyenleri ve zina yapanları affetmez. 11. Berat gecesini ganimet fırsat biliniz çünkü belli bir gecedir. Şabanın 15. gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece çok ibadet yapınız. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz. Bir zamanda veya bir yerde veya bir şeyi okumakta yapmakta çok sevap verileceğini işitince o sevaba kavuşmayı niyet ederek düşünerek yapana bu haber doğru olmasa bile Allahü Teala o sevapları ihsan eder fakat bunun İslamiyet tarafından yasak edilmemiş bir şey olması lazımdır nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için imanda ve farzlarda kusur olmamak ve günahlara tövbe etmek, ve ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.